Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecba'in Geçen dersimizde gördüğümüz son ayet-i kerime olan 60. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyordu Lillezine la yu'minune bil ahireti meselü sevk Ahirete iman etmeyenler için en kötü örnek söz konusudur. Velillahi'l meselü'l La, En yüksek örnek de Allah'a aittir. O azizdir, hakimdir. Ondan sonra bugün dersimizin ilk ayetini teşkil eden 61. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ Eğer Allah insanları zulümleri sebebiyle sorgulayacak olsa مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّ Yani sorgulamayı ahirete bırakmayıp dünyada yapsaydı o işledikleri günahların cezaları pek büyük bir şeri gerektirdiğinden yani çok ağır olacağından yeryüzünde Cenab-ı Allah tek bir canlı bırakmaz. Yani onlara gelecek olan azap o kadar büyük, o kadar kapsamlı olacaktı ki onların dışındaki diğer canlıların da hayatta kalma imkanları olmayacaktı. Ama Cenab-ı Allah böyle yapmıyor. Niçin? Çünkü diyor وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلِمْ مُسَمَّ Fakat onları onları tayin edilmiş ismi konulmuş adı konulmuş bir vadeye kadar ertelemektedir. İnsan oğlu gerçekten bazen akıl edemiyor, anlayamıyor. Sebeplerini idrak edemiyor. Niçin küfür bu kadar güçlü, istediği gibi kol geziyor, istediği gibi cirit atıyor, dilediği ülkeye dilediği gibi giriyor, dilediği kadar insan öldürüyor, dilediği kadar o insanların en tabii hakları olan servetlerini gasp ediyor, talan ediyor. Tarihi miraslarını, maddi imkanlarını, beşeri güçlerini darmadağın ediyor. Siyasi askeri otoriteleri ayaklar altına alıyor. Namuslarını, mukaddesatlarını çiğniyor. Ve Cenab-ı Allah adeta olayları hadiseyi anlamayanın gözüyle söyleyecek olursak, olaylara seyirci kalıyor. Bunun hikmetine, ne? Bunun hikmeti, her şeyin adı konulmuş belli bir vadesinin olmasıdır. Konuyu biraz daha yakından tetkik etmeye kalkışacak olursak, aslında şunu görürüz. Hani eskiler derler ya hak intikamın yine kul ile alır, bilmeyen anı kul etti sanır. Cenab-ı Allah yeryüzündeki hadiseleri ve bu hadiselerde kendisinin gözettiği maksat, hikmet ve hedefleri insanların kendi dinine karşı düşmanlarına karşı <gülüyor> dininin düşmanlarının da dinin dostlarına veya dindarlara ve dinin bizzat kendisine karşı takındıkları tutuma sergiledikleri hal ve hareketlere göre olayları ne <gülüyor> yapar icra eder yönlendirir, olayların akmasını, devam etmesini sağlar. Cenab-ı Allah bir başka yerde şöyle buyuruyor. Estaizu billahi. وَلَوْ لَا دَفْءُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَتَ السَّمَاةُ Eğer Allah İnsanların bir kısmının kötülüğünü diğer bir kısmıyla önleyip bertaraf etmeseydi fesat bozgunculuk başını alır giderdi diyor. Şimdi fesadın defedilme aracı kimdir? İnsanların hangi kısmıdır? Mümin kısmıdır. Yani yeryüzünde fesadı geriletme silahı Müslüman ümmettir. Eğer silahımız bozuksa, çalışmıyorsa, faal değilse, tamam mı? Gerçekleştirmek istediğiniz hedeflere hizmet etmiyorsa yapacağınız ilk iş yapmak istediğiniz maksat ve hedeflere uygun bir silah veya bir araç edinmektir işte yeryüzünün müfsid insanlarının günümüzde fesadın zirvesi Amerika'dır ve Siyonizm'dir müfsid insanların ülkelerinin teröriz devletlerini fesadını önleyecek veya önlemesi gereken güç kimdir? Mümin ümmettir. Ama bu mümin ümmet bu haliyle müfsidlerin fesadına karşı koyamıyor. Koyabilecek imkanlardan mahrum. O güce sahip değil. Neden? Hangi sebebi saymaktan başlayalım ki? Allah'ın dinini bilmemekten tutun. Allah'ın dinine karşı soğuk durmaya, ümmetin darmadağın olmasına, Allah'ın hüküm ve şeriatını tahkim etmesi gereken bu ümmetin, efendim, başka yabancı hakimlere, bu ümmetin kendi kendisinin efendisi olması gerekirken, İslam düşmanlarının, Siyonizmin, Yahudiliğin, Haçlı'nın kuyruğu ve zebunu olmalarına varınca kadar. İlim, ahlak, teknoloji ne bakımdan derseniz de Bütün iyilik ve güzelliklerde geri kalmışlığına kadar yeteri kadar düşünen kafaya, çalışan bileye, muhtaç olmayışına kadar. Varsa düşünen kafalarının kafaları varsa iş yapan elleri Vücudun geri kalan kısmının bu kafalara, bu ellere, bu bileklere itaat etmemesine kadar. Ümmetin darmadağın oluşuna kadar. Bu vaziyetiyle bu ümmet, yeryüzündeki fesadı geriletemez. Çünkü kendisi de fesadın bir parçasıdır. Daha acısı. Kendisi de fesadın bir parçasıdır. İşte onun için Cenab-ı Allah bu eceli, bu vadeyi ezeli ilmiyle bildiği ümmetin duruşu ve durumunu ifade ise ağırlığını hadiselere katarak bunlar hadiseleri nasıl etkileyecektir, nasıl yönlendirecektir onun hikmet ve kanunlarına uygun olarak bu hesaba ve kitaba uygun dosdoğru bir şekilde bu eceli bu belli süreyi ne yapmıştır tayin etmiş bulunmaktadır. Onun için Cenab-ı Allah bir yerde şöyle diyor. Ayt-i Kerime'ye dikkat buyurun. Katiluhum يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪ينَ Onlarla savaşın, sizin ellerinizle Allah onları azaplandıracak. Savaşın ki böyle yapsın. Ellerinizle onları azaplandırsın. Yani, Allah'ın kafirlerden, zalimlerden, fasıklardan, facirlerden İntikam alma vasıtası siz olun. Zulmü siz geriletin. Ahlaksızlığı, hayasızlığı, gaddarlığı, küfrü, inkarı siz ortadan kaldırın. Bu görev sizin görevinizdir diyor. Yoksa Cenab-ı Allah dilediği zaman, dilediği anda kainata, dünyaya istediği şekli verir. Ama biz... İmtihan ediliyoruz. İmtihan ediliyoruz. Onun için vazifemizin idrakinde olmak zorundayız. Bu idrake uygun kendimizi ve yeni yetişmekte olan neslimizi hazırlamak zorundayız. Nesil Yeni nesil İslam'ın hedeflerini, gaye ve maksatlarını evvela çok iyi öğrenecek. Ve bu maksatları gerçekleştirmeye kendisini hazır hale getirecek. En güzel, en kutlu, en şerefli vazifenin bu olduğu şuuruna varacak. Böylelikle Cenab-ı Allah o tayin edilmiş olan zamanın onların ertelendikleri belirli zamanın vadesi gelince bu ümmet küfürden küfür ve inkar medeniyetinden İslam'ın adalet ve medeniyet bayrağını alabilmek hak ve selahiyetine, yetkinliğine geldiğini gördüğü anda, bu bayrak bu ümmetin eline geçecektir. Küfür, İslam'ın doğuşundan sonra veyahut da 200 yıldan beri faaliyete girmedi. 400 yıldan beri faaliyete girmedi. Haçlı savaşlarının başlangıcından beri yani bin yüzlü yıllardan beri faaliyete girmedi. İslam'ın doğuşuyla birlikte Haçlılık ve Hıristiyanlık, Siyonizm faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. İslam'dan intikam almayı hiçbir zaman unutmadılar. Devre dışı bırakmadılar. Hep bunun için çalıştılar. Bu kadar çalışmanın da böyle bir neticesi oldu. Bizim kimseden intikam almak gibi bir meselemiz yok. Biz sadece ve sadece inancımızın gereklerini ise onları yerine getirmek üzere kendimizi hazırlayacağız. İnancımızın gereğini yerine getirebilecek evsaf kıyama geldiğimiz vakit, kıvama geldiğimiz vakit, İslam dünyasının her bir tarafını istila etmiş, istedikleri gibi İslam dünyasında, İslam topraklarında, İslam vatanında, cirit atan, Osmanlıların bütün değerlerini hallaç pamuğu gibi atan, bu zalim güçlere o zaman imkan vermeyeceğiz. Onlar bizim kanımızı emerek yaşıyorlar. Biz sadece onlara kanımızı emdirmeyeceğiz. Kendiliklerinden, piyasadan kalkarız. Dediğim gibi onların başka bir hayat ve can damarları yoktur. Bizi sömürmenin dışında. Bizi birbirimize düşürmenin dışında. Gücümüzü sıfırlamanın, zayıflatmanın veya tehlike teşkil edecek sınırın altına düşürmenin dışında hiçbir güç kaynakları yoktur. Ümmet petrolüne sahip çıksa, ümmet enerjisine sahip çıksa, ümmet yeraltı üstü zenginliklerine sahip çıksa, ümmet siyasi nizamlarına hiçbiriniz İslami değilsiniz defolun, Allah'ın dini hakim olacaktır diye siyasi nizamına sahip çıksa ümmet vahdetine ve birliğine sahip çıksa, ümmet ahlakına ve değerlerine sahip çıksa, ümmet akidesini baş tacı etse, ümmet İslam'ın hedeflerini şaşmaz ve biricik hedefleri haline getirse, emperyalizmde, haçlılımda, siyonizmde ne halt edebilir? Hmm. Sezai Karakoç'un dediği gibi düşmanların kuvveti bizim zayıflığımızdandır. Düşmanımızın kuvveti yoktur. Varsa yoksa bizim zayıflığımız vardır. Ama biz gerçekten zayıf mıyız? Hayır. Cenab-ı Allah ve entümül alevne in kuntum müminin buyuruyor. Gerçekten mümin kimseler iseniz en üstün olanlar sizlersiniz. Akideniz en yücedir. O halde bu akideye sahip olan ümmetiniz de en yüce ümmet olmak zorundadır. Vasat ümmet olmak bu demektir. Diğer insanlara karşı şahit olan ümmet olmak bu demektir. İşte biz ümmet olarak bahsettiğim evsaf ve kıyama kıvama sahip olduğumuz zaman o takdirde onların bizleri sömürmelerinin zulmetmelerinin her türlü gaddarlığı bize reva görmelerinin eceli vadesi de sona ermiş olacaktır. Nitekim diyor ki ayet kerimin devamı feiza caa ajluhum la yesta'khirun sa'atan ve la onların ecelleri yani helak olmalarının zamanı sömürülerinin işgallerinin müslümanların ensesinde müminlerin ensesinde boza pişirmelerinin vadesi dolduğu zaman bundan ne bir an öne geçebilirler ne bir an geri kalabilirler 62. ayet-i kerime küfrün ve zulmün bu ümmet tarafından geriletilmesinin bir diğer sebep ve gerekçesini adeta dile getiriyor. Niçin? Diyor ki وَيَجْعَلُونَ lillahi ma يَكْرَهُونَ Hoşlarına gitmeyen şeyi Allah'a tahsis ederler. Mekkeli müşrikler derlerdi ki daha doğrusu kendileri kız çocuğu evladı sahip olmaktan Hoşlanmazlardı. Bu Allah'ındır derler. Günümüzde ne diyorlar? Allah sakın yeryüzüne inmesin. Allah'ı yere indirmeyin. Görünüşte, tabii canım allah Teala elbette yüceler yücesidir falan, yerde ne işi var denilir. Kastettikleri o değil. Allah'ın dininin yeryüzünde uygulanma şansı ve imkanı olmasın diyorlar yani. Allah'ın şeriatı yeryüzünde uygulanmasın diyorlar yani. Allah'ın dini vicdanların dışına hadi bilmediniz camilerin duvarlarının dışına taşmasın. Kimsenin namazına karışmayız. Fakat sakın namaz kılanlar da bizim hayatımıza karışmasın derler. Sizin hayatınıza karışmıyoruz ki. Biz kendi istediğimiz hayatı siz bize yaşatmıyorsunuz. Yeryüzündeki bütün zalim nizamlar Müslüman olarak bana dinimi yaşatmıyor. Zulmün başı onlar. Asıl zalim olanlar onlar. Ben İslam'a göre bir aile, İslam'a göre bir çarşı pazar, İslam'a göre ifade bir medya İslam'a göre bir toplum, İslam'a göre bir hukuk, İslam'a göre bir devlet istiyor. Ve bu benim inancımın gereğidir. Ve bu zalim dünya düzeni bana buna, benim ve benim gibi Müslümanların buna talip olmalarına, bunu hele gerçekleştirmelerine hiçbir şekilde fırsat tanımıyorlar. İki buçuk, üç sene önce başladığı zaman Arap Baharı dedikleri hadise Arap Baharı diyerek İslami uyanış yayılmasın. Maksat da oydu. Oysa hiçbir zaman Araplar Arap oldukları için harekete geçmediler. İslam adına harekete geçtiler. Yani tabirlerini de seçerek sinsice, iblisçe seçerek kullanıyorlar. Çünkü onlar savaşı topyekun bütün cephelerden Karış karış her yerde sürdürüyorlar. Biz ise çoğu zaman nerelerde savaş olduğunun bile farkında değiliz. Onların cephe görmedikleri tek bir alan yok. Medya falan diyoruz yalnız medya değil. Kelimeler bile onların savaş alanlarıdır. Onun için Arap Baharı dediler. Ki olur ya İslam deseler diğerleri diyecek ya biz de Müslümanız. Biz de aynı şekilde harekete geçelim diyecekler. Örnek alacak Müslümanlar birbirlerini. Veya onlarla dayanışmaya girecekler. Filistin davasını böyle köle etmediler mi? İslam davası olmaktan çıkardılar Filistin'i, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü ve benzeri bütün mukaddeslerimizi. Arapların davası haline getirdiler önce. Baktılar ki bu da büyük. Filistinlerin davası haline getirdiler. Baktılar ki bu da büyük. Gazze'yi Batı şeria davası haline getirdiler. Bu kadar da büyük onları da biraz daha çok İslam'ı isteyenler İslam'ı daha az isteyenler diye Müslümanları bile birbirlerinden ayırmanın yollarını aradılar. Onun için ümmete karşı verdikleri savaşı her alanda her yerde hem coğrafi zeminde hem ahlaki zeminde hem inanç zemininde hem düşünce zemininde ve bunların bütün dallarında budaklarında sürdürmekten geri kalmıyorlar böyle bir savaşı sürdürenler ve başlatanlar onlar Müslüman olarak ben kimliğime sahip çıkmak istediğim zaman bana ve benim gibi kardeşlerime terörist diyenler yine onlar. Bunlar barıştan yana değildir diyenler yine onlar. Onlar, ayet-i kerimeye dönecek olursak, hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a ayırıyorlar peki ey Amerika sen gökte hükmet, göğün hükmü senin olsun ne hükmede bilirsen yeryüzünü bana bırak Allah'ın şeriatına bırak ey Siyonizm ve Siyonizm sermayesi siz bu sermayeden elinizi çekin, buyurun gökler sizindir ona da istediğinizi yapın ama ama yeryüzünde sermayeyi yönetmek İslam'ın emrinde olsun. Servet dağılımını İslam yapsın. Dünya siyasetini İslam tespit etsin. Hadiseler İslam'ın kontrolünde gelişti. Bu ümmet beşeriyete kumandanlık etsin. Dediğiniz zaman olmaz dediler. E hani siz Allah'ı yücelerde bırakalım diyordunuz. Siz yücelere çıkın. Biz sizin kastettiğiniz manada Allah'ı yeryüzünde görmek istiyoruz. Allah'ın dininin yani yeryüzünde hakim olmasını istiyoruz. Bunu görmek istiyoruz. Bunu yaşamak istiyoruz. O zaman aslında siz de en azından dünya hayatınızda daha az, daha mutlu olursunuz. İman etmeseniz bile, yine de İslam sizin için dahi rahmet olacaktır. Fakat İslam'a olan kinleri, basiretlerini, gözlerini, kalplerini kör etmiştir. İnneha la amel absar, ve lakin tamel kulu'bu latti fi s-dur diyeceğim Allah. Gerçek şu ki baştaki gözler kör olmaz. Asıl göğüslerdeki kalpler kör olur. O şekilde ve tasifu alsinetuhumul kezban ene lehumul husna. de dilleri yalan yere her türlü güzelliğin kendilerine ait olduğunu söylerler. Kendilerine ait olacaktır. Oldum olası küfrün ve zulmün kodamanları hep ellerinin altında sömürdükleri kimselere biz bu dünyada böyle iyi bir durumda olduğumuza göre hiç merak etmeyin. Allah bizi değerli tut tuttuğu için kabul ettiği için ahirette de böyle olacağız derler. Ve buna kendileri de inanır. Başkalarını da inandırmaya çalışırlar. Geçmişte de böyle diler, Günümüz modern insanlarında da benzeri düşünceleri yakalamak mümkündür. Ne diyorlar? İşte uygar toplumlar bizleriz. Barışı biz getiririz. Demokrasiyi biz getiririz. Biz olduğumuz yerde her şey düzene girer, olmadığımız yerde her şey karman çorman olur. Halbuki oldukları zaman da olmadıklarını söyledikleri zaman da ortalığı yine karıştıran her türlü fesadı yayan veya yıkılaştıranlar onlardır. Güney komşularımız Suriye'de ve Irak'taki bütün fesat İsrail'in menfaatleri için Amerika'nın ve İsrail istihbaratının etkisiyle ve onların köleleri aracılığıyla olmuyor. Demek ki öyle Amerika Irak'tan gitti diye Irak birbirine düşmedi. Amerika Irak'a hiç uğramadan önce Bin yıl Bin yıl Bin iki yüz yıl Sünnilerle Şiiler arasında Tek bir kavga görülmedi Kim çıkardı bu düşmanlığı Tamam Şii de Sünniye inancı açısından Böyle inanıyor Ben kabul etmiyorum diye bakardı Sünni de Şiiye Böyle inanıyor ama ben kabul etmem diye bakardı. Fakat, hatta inancı batıldır derdi veya hak değildir derdi. Fakat birbirlerini kesmezlerdi. Kesmemişlerdi. Tarihte böyle bir hadise yok. adam bu yana böyle bir şey olmadı. Bin yıllık tarihte 5-10 tane olay olmuş, 20-30 tane olay olmuş bu bir şey değil ki. Hepsinin toplamı bugün Irak'ta iki günde cereyan eden, hadi bilmediniz bir hafta boyunca cereyan eden olaylardaki zayiat kadar zayiat verdirmemiştir. Demek ki Amerika'nın varlığı da fitne, yokuz dedikleri zaman da fitne. Çünkü fitne tohumlarını ekerek gidiyorlar. Başka türlü değil. Sonunda yani son dünyanın son 300 yıllık tarihini basiretli bir Müslüman gözüyle özellikle emperyalizmin tarihini, özellikle Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin ve hatta Almanya'nın, İspanya'nın, Portekiz'in, Afrika'daki, Asya'daki tarihini Müslüman gözüyle yakından takip edenler, bunların İslam dünyası özelinde ne kadar büyük hainlikler koydukları, ortaya koyduklarını, ne kadar haince oyunlar sahnederlediklerini, kendilerine çok afedersiniz, azat kabul etmez köleler üretmek ve meydana getirmek için ne biçim her türlü haince yolu deneyip insanları kendilerine köleleştirdiklerini, bu köleleştirdikleri insanları nasıl Müslümanların başına yönetici olarak getirdiklerini, onları nasıl kullandıklarını, nasıl yönlendirdiklerini çok iyi görürsün. Müslüman, dostunu da düşmanını da çok iyi tanımak zorundadır. Biz hiçbir zaman sulhu ve barışı düşmanlığa dönüştürmek istemeyiz. Fakat birilerinin bizleri barış ninnileriyle uyutup arkadan hançerlemelerine de müsaade etmeyiz. Olayı iyi anlamak lazım, iyi görmek lazım. Böyle derler. Çünkü biz medeniyiz derler. Nereye gittiyse emperyalizm size medeniyet getirmek için geldik derler. Fakat şuurlarının altında bunlar zaten vahşidirler. Böyle şey derler. Ben hatırlıyorum biz ilkokuldayken hatta ortaokuldayken sinemaya gittiğimiz zaman Zavallı Amerikan yerlilerini vahşi, Amerikan kovboylarını ve askerlerini, rancılarını, bilmem nelerini evet, medeni, uygar insanlar olarak görüyorduk. Amerika'nın yerlilerini düşman, onları dost olarak görüyorduk. Çünkü beynimizi öyle yıkmışlar. Aynı beyin yıkanmışlığı hala birçok kimsede, büyük bir çoğunlukta devam ediyor. Bu zincirleri kırmak zorundayız. İnsanların zihinlerinde kırmalarına yardımcı olmak zorundayız. O zaman kendimize, tarihimize, dinimize, medeniyetimize, topraklarımıza, zenginlik kaynaklarımıza, Kendimiz sahip oluruz. Hem inanç, hem fikir, hem ahlak, hem de maddi bakımdan başkalarının da bizleri sömürmesine imkan ve fırsat tanımayız, müsaade etmeyiz. Ama dediğim gibi, bunun için ümmet topyekün bir cihad aşkıyla Çalışmalı, ilim tahsil etmeli. Maddi ve manevi, her bakımdan, ahlaki bakımdan başta olmak üzere. Güçlenmeyi bilmeli. Allah'ın dini için yaşayıp, Allah'ın dini için fedakarlıkta bulunmayı öğrenmeli. Çok güçlü, her bakımdan mükemmel bir donanıma sahip olmak zorundu. Hocam o kadar çok zor işlerden bahsediyorsunuz ki diyorsunuz. Bunlar nasıl olacak? Çalışınca olur. İnanacaksınız evvela bunların olacağına. O en zor zamanlarda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mağarada nasıl Ebu Bekir'e üzülme Allah bizimle beraberdir. Deyip imanın zirvesiyle o muhteşem İslam medeniyetinin Medine devletinin temelini Allah'a güven temeli üzerine yükselttiyse siz de yola böyle bir iman ile Allah'a güvenerek çıkarsanız Evel Allah o da olur. İş Allah'a ve Allah'ın dinine güvenmekten. Allah'ın dini bütün bu söylediklerimizi hatta fazlasıyla gerçekleştirebilecek kadar müstesna potansiyel bir güce sahiptir. Yola koyulup Allah size izlemeniz gereken yolları da gösterecektir merak etmeyin. Öyle diyor. اَلَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bizim uğrumuzda cihada koyulanlara kendi yollarımızı bir yoldan da bahsetmiyor. Yollarımızı göstereceğiz diyor. yemin ile لَتَك۪يدَ ederek söylüyor. Mutlaka ve mutlaka onları kendi yollarımıza ileteceğiz. Kendi yollarımızı göstereceğiz. Diyor. Dolayısıyla kumun ortasından çölün ortasından Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ı peygamber olarak gönderen, çıkartan ve o çölden bütün dünyayı 50-60 yıllık gibi bir zaman içerisinde, o zamanki dünyanın yarısından fazlasını İslam'ın gölgesiyle, o lütuf ve rahmet ve adaletiyle gölgelendiren Cenab-ı Allah, benzer bir sadakatle bu ümmet tekrar dinine dönecek olursa, aynı şekilde bu ümmetin önünü açar, bu ümmete izleyeceği yolları, güzel yolları, hedefe götüren yolları gösterir ve onlara yardımını eksik etmez. Çünkü, Kafirler kendileri adına istedikleri kadar güzellikleri temenni etsin. Bakın Cenab-ı Allah onlar hakkında ne diyor? لَا جَرَمَا اَنَّ لَهُمُ ve annhum mufratun. Şüphesiz onlar için muhakkak ateş vardır ve onlar muhakkak günahkardırlar, kusurludurlar, haktan her zaman geri kalan kimselerdir. Dolayısıyla kafirleri hiçbir zaman ellerindeki güçlere, maddi güçlere bakarak bir şeyler yapabileceklerini veya bizim önümüzü kesebileceklerini düşünmemek lazım. En önemlisi bizim sırat-ı müstakim üzere yürümekteki kararlılığımızdır ve bunu gerçekleştirmek için elimizden gelen ne varsa her şeyi ortaya koymamızdır. Tallahi. "Laqad ersalna ila umamim Allah'a yemin olsun. And olsun. Senden önce birçok ümmetlere rasuller gönderdik. Ama ne oldu? Sezeyene lehumu şeytanu a'malhum. Şeytan onlara amellerini güzel ve süslü gösterdi. Fehu velihumul yevm işte bugün o onların velisidir, dost ve yardımcısıdır. Ve lehum azabun Ve onlar için can yakıcı bir azap vardır. Önceki ümmetlere de resuller geldi. O Resuller de, o ümmetler o Resulleri dinlemedi. Sonuçları ne oldu? Dünyada da, ahirette de helak olmak oldu. Niçin? Çünkü güç haktadır. Hakka sahip olanlar ve hakkın emrinde olanlar güçlüdür. Ama onların hakka tabi oluşlarında bir zayıflık varsa... Asıl işin zor tarafı budur. Tabir edilmesi gereken de budur. Bugün ümmet hakka sahip olmayan, hakkı bilmeyen bir durumda değildir. Ümmetin elinde hak bütün ihtişamıyla ve mükemmelliğiyle elinin altında bulunuyor. Ümmetin tek eksiği bu hakka sahiplenmek noktasındadır. Ümmet olarak hakka sahiplenecek olursak hiç merak etmeyin. Küfrün hakimiyeti de bizim hakka sahiplenmemiz oranında gerileyecektir. <gülüyor> ne kadar hakka sahiplenirsek o oran daha batıl ve batılcılar o kadar gerileyeceklerdir. Kıyamet gününde de şeytanla birlikte, dünyada şeytan onları saptırdığı gibi ahirette de şeytanla birlikte azap içerisinde olacaklardır. Evet. 64. Ayet-i Kerime ile kısa bir arada sonra devam edeceğiz inşallah.